İz bırakan bir kişilik geliştirin. Öğrenmek insanlığın en temel becerisidir. Bir insan yeni bir şeyler öğrenmiyorsa, kendini geliştirmiyorsa geriler. Dünya hızlı bir şekilde ilerliyor ve gelişiyor. Bu gelişmeleri takip etmemek, bu gelişmeler ışığında gelişmemek sizi tercih edilmeyen birisi yapar. Gelişimi takip etmeyip geri plana düşen herkes sadece özel ilişkisinde değil, iş, okul ve sosyal yaşantısında da geri planda kalır. Hem bu güncellikten yoksun olmanın getirdiği bir uzaklaşma hem de günlük sohbetlere dahil olamamanın getirdiği bir dışlanma ortaya çıkar. Etkileyici insanlar pek çok alanda bilgi ve birikim sahibidirler. Pek çok konuda temel bilgilere sahip olmakla birlikte bir iki konuda uzmanlaşmış ve derinleşmişlerdir. Sadece mesleki konulardan öte yaşam becerilerini arttırmış, boş zamanlarını değerlendirmekten öte bir konuda belki de hiç merak etmediğiniz kadar incelikli bilgilerle donanmışlardır. Onlarla konuşmaktan, yeni şeyler, yeni bakış açıları öğrenmekten keyif alırız. Böyle insanların hem iş hem de insan ilişkilerinde başarısız olması imkansızdır. Gelişim yüzyıllardan beri öncelenmiş ve insana telkin edilmiş bir meseledir. Felsefe, dini inanç ve öğretiler, eğitim almak için gittiğimiz okullar ve üniversiteler, şu an elimizde tuttuğumuz internet dünyası aslında bizim gelişim odaklı kalmamız içindir. Kendini geliştirmeyen ve öğrenmeye kapalı olan birinin kendine ve başkalarına faydalı olması da imkansızdır. Doğamız gereği maddi ve manevi doyumun temelinde kişisel gelişim vardır. Bu yüzden kişisel gelişim vazgeçilmezliğinde köşe taşlarındandır. Kişisel gelişim insanın kendisini sürekli yenilemesi, yeni şeyler denemesi ve sürekli öğrenmesi demektir. Hobiler, kitap okumak, gezmek, başka insanlarla birlikte etkinlik düzenlemek, merak etmek, soru sormak, bir kavram ya da düşünceyi uzun uzun düşünmek, akıl yürütmeleri yapmak, insanları gözlemlemek, yeni yerlere gittiğimizde oranın kültürünü incelemek, oradaki insanlarla sohbet etmek, onları dinlemek. Bunların hepsi gelişimimizi sağlar. Gelişimine önem veren insan, karşısına çıkan her şeyi öğrenmek için bir fırsat olarak görür ve kendisi fırsatlar yaratır. Kişisel gelişim size neler katar? Kendinizi ve başkalarını daha iyi tanırsınız. İhtiyaçlarınızı ve isteklerinizi daha iyi anlarsınız. Karşılaştığınız durumlara detaylarla takılmak yerine asıl ihtiyaçlarınızı fark eder ve bunu talep edersiniz. İletişim becerileriniz gelişir, kendinizi daha iyi ifade eder ve başkalarını da daha iyi anlarsınız. Sosyal çevreniz genişler, çevrenizde az sayıda insan olduğunda o kişilere bağımlı olma ihtimaliniz artar. Sosyal çevrenizi genişleterek ilişkilerdeki kaygı ve aşırı zihin meşguliyetini ortadan kaldırabilirsiniz. Sosyal anlamda beslendiğiniz kaynakları artırmış olursunuz. Bu sayede hayatınızın her alanında yepyeni fırsatlarla karşılaşma olasılığınız artar. Vizyonunuz ve ufkunuz genişler. Yakın çevreniz dışındaki insanların yaşayış şekilleri ve dünya görüşlerini tanırsınız. Bu sayede olaylara daha geniş bir açıdan bakar ve daha doğru kararlar alırsınız. Çağın gerisinde kalma ihtimalinizi düşüneceğinizden gençlerle iletişiminiz kolaylaşır. Varsa çocuklarınız, öğrencileriniz ve çevrenizdeki gençlerle sağlam bağlar kurabilir ve onları daha iyi anlayabilirsiniz. Problem çözme ve analiz etme becerileriniz gelişir. Karşınıza çıkan problemler karşısında çaresiz hissetmek yerine alternatifler üretebilirsiniz. Etkileyici insanlar iyi bir problem çözücüdürler. Esnek ve çok yönlü düşünürsünüz. Daha kıvrak bir zihin elde eder, yaratıcı ve etkileyici düşünceler bulursunuz. Diğer insanların saygı ve takdirini kazanırsınız. Kendini geliştiren ve aktif olan bir insan bazen kıskanılsa bile her zaman diğerlerinin gözünde hayranlık uyandırır. Başkalarına yardımcı olur ve rehberlik edersiniz. Kişisel gelişiminize yaptığınız yatırımla sadece kendinize değil, sevdiklerinize de örnek olur, bazen yol gösterir. Bazen de yollarını açarsınız. Başarıyı daha kolay yakalarsınız. Hayat tecrübeniz ve geniş çevreniz sayesinde ne iş yaparsanız yapın başarılı olabilirsiniz. Güvenli alanınızın dışına çıkarsınız. Güvenli alan şimdiye kadar her zaman yaptığınız şeyler, zaten hayatınızda olan kişiler ve bulunduğunuz mekanlardır. Yeni şeyler yaparak sınırlarınızı zorlar ve yeni özelliklerinizi keşfedersiniz. Cesaretiniz ve özgüveniniz artar. Hedef koyup onu gerçekleştirdiğinizde ve yeni bir şey denediğinizde bir sonraki adım için kendinize güveniniz artar. Özgüven kendiliğinden bize gelmez. Altı dolu yani sağlam özgüven daha önce başardıklarınızda oluşur. Daha önce şunu yaptım şimdi bunu da yapabilirim diyebilmek özgüveniniz için çok kıymetlidir. Ruhsal anlamda kendinizi daha güçlü hissedersiniz ve fiziksel dayanıklılığınız artar. Hobiler ve kişisel gelişim sayesinde birçok psikolojik rahatsızlıkla mücadele etmek kolaylaşmaktadır. Ruh sağlığınızın iyileşmesi de bağışıklık sisteminizin başta olmak üzere tüm bedeniniz üzerinde olumlu bir etki yaratır. Kendinizi geliştirdiğiniz için yaptığınız her işte fikri sorulan biri haline gelirsiniz. Sosyal hayatınızda size iyi gelen ve bir şeyler öğrenebileceğiniz insanları seçmeye başlarsınız. Günlük muhabbetlerinizle dahil olmak üzere hayat kaliteniz artar. Kendinize özel bir değişim programını nasıl planlayacaksınız? Değişim ve dönüşümün ilk adımı karar vermek. ikinci adımı da bu kararları istikrarlı ve iradeli bir şekilde uygulamaktır. Her pazartesi başlanmaya bekleyen diyetler, her hafta sonunun ardından vedalaşılan alkol ya da sigara, ilk dersten sonra gidilmeyen spor salonları ya da kurslar, hayalini kurduğunuz ama sürekli ertelediğiniz girişimler, yarım bırakılan onca kitap size tanıdık geliyor mu? Hepimiz bir şeyleri erteleme eğiliminde oluruz zaman zaman ama bu hayatınızın geneline yayılmamalı. Konfor alanı tehlikelerle doludur. Ruh, beden ve zihin gelişiminiz için harekete geçmenizi engeller. Artık kendinizden ve tekrarladığınız şeylerden sıkıldıysanız yeni sulara açılmak, yeni şeyler keşfetmek istiyorsanız öncelikle kendinize bir kişisel gelişim planı hazırlayın. Kişisel gelişim planını belirlemeden önce kendinize sorun. Şu an ne durumdayım? Kendimden ve elde ettiklerimden memnun muyum? Bugün kendim ve başkaları için iyi bir şeyler yaptım mı? Bir yıl sonra nerede olmak istiyorum? Beş yıl sonra nerede olmak istiyorum? Temelde beni ne tatmin eder? Aşk, para, güç, itibar, saygı, işe yaramak, birilerine iyi gelmek, değer üretmek. En çok neye değer veriyorum? Zamanımı dengeli kullanabiliyor muyum? İş, maneviyat, aile, arkadaşlar, kendime yatırım, sosyal sorumluluk, eğlence hayatımda ne kadar yer işgal ediyor? Hedeflerime ulaşmak için ihtiyacım olan şeyler neler? Nasıl bilinmek istiyorum? İnsanlara ne verebilirim? Güçlü ve zayıf yanlarım neler? Hayatımda şükrettiğim nelere sahibim? Her soruyu tek tek defterinize yazarak cevaplayın. Düşünceler dağınıktır, kolayca uçup giderler. Yazmak hem düşüncelerinizi toparlamanıza yardım eder, hem de yazdıklarınızı kayıt altına almak ve aradan zaman geçtikten sonra yazdıklarınıza bakmak gelişiminizi izleme fırsatı sunar. Şimdi yazdıklarınızın ışığında kendinize bir kişisel plan hazırlayın. Bu plan herkes özel olacaktır elbette. Örnek bir plan vermek gerekirse, uyanma ve uykuya gitme saatlerimi yeniden düzenliyorum. Gün içinde kahve, sigara, çay tüketimimi sınırlandırıyorum. Haftalık beslenme planımı elden geçiriyorum. Eğlenceye ayırdığım zamanı kısıyorum ve daha çok kitap okumak için zaman yaratıyorum. Aylık olarak okuduğunuz kitapların listesini tutabilir, okuduğunuz kitaplarla ilgili internet sitelerinde yorumlar yazabilir, başka okurlardan öneriler alabilirsiniz. Okuma sonrası süreçler sizi düzenli okuma konusunda motive eder. Yeni bir dil öğrenmek için kursa yazılıyorum. Mesleki anlamda kendimi yeni bir beceri daha katmak için kursa başlıyorum. Günlük sosyal medya meşguliyetimi azaltıyorum ve yerine bana bir şeyler öğretecek içerikler koyuyorum. Bütçeme göre ayda birkaç kez yaşadığım şehrin kültürel faaliyetlerine katılıyorum. Tarihi dokusunu görmeye gidiyorum. İnsanlara yardımcı olabileceğim gönüllülük projelerine katılıyorum. Uzman olduğum bir konuda eğer yapabiliyorsam bir genci yetiştiriyorum ve onun hayatına dokunuyorum. Yaşanmış hayat hikayelerini inceliyorum ve insanların nelerden feyiz öğreniyorum. Kendinize bir rol model belirleme noktasında bu işinize yarayacaktır. Çünkü zoru başarmış insanların hikayeleri hepimize ilham verir. Başka insanlarla daha çok iletişim halinde oluyorum. Ön yargılarımdan uzaklaşıp onlarla sohbet ediyor ve onların hikayelerini dikkate alıyorum. Kendi yeteneklerimi geliştirmek için haftada birkaç saat resim yapmaya, müzik aleti çalmaya, yazmaya zaman ayırıyorum. Örnekler çoğaltılabilir. Kendinize günlük, haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere esnek ve gerçekçi kişisel gelişim planları belirleyin. Bu planları görebileceğiniz yerlere asın ve bu planlara sadık kalmaya çalışın. Attığınız her küçük adım için kendinizi ödüllendirin. Kişisel gelişim yolunda size örnek, ilham ya da destek olabilecek ve hatta size eşlik edebilecek insanlarla vakit geçirin. Kendinize kişisel gelişim günlükleri tutun. Böylece geçmişe ara ara bakarak ne kadar ilerlediğinizi fark eder ve daha çok motive olursunuz. Olumsuz düşüncelerden kurtulun. Hepimizin hayatını etkileyen olumsuz düşünceler vardır. Kendini gerçekleştiren kehanetten sıklıkla bahsediyorum. Kendi zihninizde korku ve kaygılardan dolayı kurguladığınız her düşünce gerçekleştirme potansiyelini taşır ve yüksek oranda da gerçekleşir. Olumsuz düşünceler hayatı negatif bir bakış açısında görmenizi teşvik eder. Sadece siyah vardır. İyi olasılıklar sizden çok uzaktadır. İnsanlar hep kötüdür, her şey ters gider, hep mutsuzluk var olacaktır. Her şeyi olumluya çeviren polyanacı bir duruş sergilemeniz anlamsız olur. Ancak göklerdeki olumsuzluk şemalarınızı keşfetmek, kendi potansiyelinize erişmek için gizli bir anahtardır. Olumsuz düşüncelerden kurtulmak için birinci, olumsuz düşüncelerinizi fark edin. Olumsuz düşüncelerden kurtulmak için önce bunları fark etmeniz gerekir. Örneğin, gelecekte başarılı olamayacağım, iyi bir evlilik yapamayacağım, istediğim üniversiteyi kazanamayacağım gibi düşünceler olumsuz olanlara örnektir. Bu düşünceler size bir duygu oluşturur. Mutsuzluk duygusu. Sıklıkla kendinize sürekli depresifim, mutsuzum, acaba neden diye soruyorsanız nedenleri fark etmediğiniz olumsuz düşüncelerdir. İkinci, Olumsuz düşünceleri olumlu düşüncelere çevirin. Burada olumlu düşünmekten bahsetmiyorum. Kastettiğim özellikle olumsuz düşünceyi olumluya çevirmek. İyi düşünelim iyi olsun şeklindeki düşünce mantıklı ve işe yarar değildir. Mantıklı düşüncedir işinize yarayacak olan. Kendinize sürekli bir şeyleri tenkin etmeniz, her şey çok iyi olacak, çok param olacak, iyi bir evliliğim olacak demeniz zihni rahatlatmaz. Hepimizde var olan akıl kendisinde sürekli öğütlenen bu iyimsel terkinlere göre şöyle bir cevap gelir. İyi de bunları nasıl elde edeceksin? Olumlu düşünceler geliştirmek aslında kendinize yatırım yapmaktır. Böylece hedeflerinizi ve eylemlerinizi netleştirmiş ve gerçekleştirmiş olursunuz. Olumlu düşündüğümüz her şeyin gerçekleşmesi ihtimali fazlasıyla saf ve iyimsel bir bakış açısı olur. Gerekli olan olumlu düşüncenin altını mantıklı nedenler ve eylemlerle doldurmaktır. Örneğin daha başarılı olmak için sizin olumlu düşünceniz olsun. Peki daha başarılı olmak için neler yapacaksınız? Şu eğitimi aldım. Şimdi üstüne de bu konuyla ilgili başka bir eğitim daha alabilirim. İletişim becerilerimi geliştirebilirim. Şu kişiyi tanıyorum. Onunla bir işbirliğine girebilirim. Şeklinde devam eden bir eylem planı çıkarmalısınız. Kendi kendinize, herhalde ben bir sene sonra daha başarılı olurum demeniz yeterli değildir. Olumluya çevirdiğiniz düşünceniz, iyi bir evlilik yapacağım olsun. Örneğin, iyi bir evlilik için neleri göz önünde tutmalısınız? Bir kere kendinizi pek çok alanda geliştirmiş olmalı. Seçici davranmalı, sınır çizmeyi ve hayır demeyi öğrenmeli ve kendinize yönelik farkındalığınızı geliştirmiş olmalısınız. Aksi halde sadece hayaller kurarak iyi bir evlilik inşa edemezsiniz. 3. Negatif insanlara karşı uyanık olun. Hayatımızdaki herkesi seçemiyoruz elbette. Özellikle ailelerimiz ya da iş ortamında birlikte vakit geçirmek zorunda olduğumuz insanlarla temasta kalmak zorundayız. Ama arkadaşlarımızı ve özel hayatımızda vaktimizi paylaşacağımız insanları seçebiliriz. Pozitif ve neşeli insanlarla birlikte olmak olumsuz düşüncelerden kurtulma noktasında önemlidir. Sizi motive eden insanlarla birlikte olursanız, kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. Burada altını çizmem gereken önemli bir nokta şudur. Kötü anlarında size ihtiyaç duyan, kayıp, ölüm, hastalık gibi sorunlarla mücadele eden insanları uzakta tutmaktan bahsetmiyorum. Negatif insanları bir, bir heves kırıcı gibi düşünün. Başarılı ya da mutsuz alanlarınızda sizin Sizinle olmaktan kaçınan, sizi olumsuz anlamda aşağıya çekmeye çalışan, sürekli eleştiren, dedikodu yapan, yalan söyleyen ve sınırlarınızı ihlal eden insanlara karşı uyanık olmalı ve sınırlarınızı belirginleştirmelisiniz. 4. Yardım faaliyetlerine yönelin Çeşitli yardım kuruluşları ya da bireysel olarak etrafınızdakilere yardımcı olmak olumsuz düşünceleri olumluya dönüştürmeye yarar. Hepimiz bazen başımıza gelenlerden dolayı kendimizi yalnız ve çaresiz hissedebiliriz ama en çaresiz olduğumuz zamanlarda bile yapabileceğimiz pek çok şey vardır. İçinden çıkamayacağımızı düşündüğümüz benzer durumları yaşayan insanlarla bir araya gelmek, onların derdine çözüm ortağı olmak, bize pozitif bir bakış açısı ve yaşama amacı sunar. 5. Basit şeylerden keyif almayı öğrenin. Hayatta her gün gördüğümüz, deneyimlediğimiz şeylerin kıymetini bir noktadan sonra görmemeye başlarız. Bunu en iyi hastalandığımız zaman fark ederiz. Sağlıklı bedenimiz ağır bir hastalık geçirdiğinde sadece yürümek ve nefes almak bile ne kadar değerlidir bunu anlarız. İnsan geçmiş ve gelecek arasında gidip geldiğinde olumsuz düşüncelere kapılır. Olumlu düşüncelerse şimdi de ve basit bir yaşamda gizlidir. Pandemi sürecinde hayatımızın değişmesiyle ağacın yeşilini, denizin mavisini özler hale geldik. Küçük bir kafede bir fincan kahve içmek bile ne kadar değerliymiş anladık. Hayatınızda rutin hale gelmiş alışkanlıklarınızın farkına varmak, onlar hala sizinleyken değerini görmek, olumlu düşünceler geliştirmek adına önemlidir. 6. Sevilmeye açık olun Yaşamda size gerçekten de saf sevgi duyan insanlar var. Anne, babanız... Çocuklarınız, sıkı dostlarınız, öğretmenleriniz, eşiniz, sevgiliniz sevmeye ve sevilmeye daima ihtiyaç duyarız. Ve bunu karşılıklı olarak beslediğimizde daha çok olumlu düşünceler üretiriz. 7. Hayatınızda iyi giden şeylerin farkında olun. Yaşam zor olsa da iyi giden bir şeyler daima vardır. Yürüyüşe çıktığınız parkta boş bir bank bulmak, işe giderken bindiğiniz metrobüste oturabilmek, Başardığınız bir şeyden dolayı takdir almak, yardım ettiğiniz birinin problemini çözümüne ulaştırmak ve daha pek çok şey. İlle de büyük mucizelerden söz etmiyorum. Kaldı ki yaşamın kendisi gerçek bir mucizedir zaten. Ama basit anlarda gizlenmiş mucizeleri görmek size umut ve neşe verir. Geçmişteki kendinize şimdiki kendinizi karşılaştırın. Neler başardınız? Hangi zorlukları atlattınız bir düşünün. Ara ara bu muhasebeyi yapmak size iyi hissettirir. Sürekli yenileri kovalamak kadar geçmişten bugüne kazandıklarınızın kıymetini bilmek de çok değerlidir. Kendiniz için ulaşmak istediğiniz hedeflerin olması mükemmeldir. Ancak bu hedeflere ulaşırken elinizdekilerin değerini bilmek daha da mükemmel bir yaklaşımdır. Hayallerinize umutsuzluk ve karamsarlıkla değil, umutla ve neşeyle yaklaşabilirsiniz. 8. Şikayeti azaltın. Etrafınızdaki şikayet eden insanlar vardır mu muhakkak? Belki de fazlasıyla şikayetçi olan insan sizsiniz. Her şeyden mızmızlanmak, sürekli problemlerle ilgili şikayetlenmek, sorun yaratmak olumsuz düşünceleri beslediği gibi insanları da uzaklaştırır ve bıktırır. Gün içinde nelerden şikayetleniyorsunuz? Nelerle ilgili negatif düşünceleriniz var? Bunları yazarak gözlemleyebilir, varsa çözümüne eğilebilirsiniz. Vaktinizi olumsuz düşüncelere odaklanarak şikayet etmek yerine olumlu düşüncelerle geçirmeye odaklanmalısınız. 9. Şükran ve memnuniyet duygularınızı besleyin. Şükretmeyi, teşekkür etmeyi hayatınıza katın. Şu anda elinizde olanların değerini fark etmek ruhunuzu besler. Bardağın sürekli boş tarafına bakmak, daha fazlası için hırsla ve kötü arzularla dolup taşmak hayatın lezzetini almanızı engeller. 10. Güzel şeyleri not etme alışkanlığı geliştirin. Her sabah başınıza gelen 3 güzel şeyi defterinize not edin. Benim başıma hiç güzel şey gelmiyor diye düşünenler olduğunu biliyorum. Oysa farkında olmadığımız o kadar çok değerli şeye sahipsiniz ki. Sağlıklı olmanız, ellerinizin, bacaklarınızın tutması, nefes alıyor olabilmeniz, yiyecek yemeğinizin olması sizce de değerli değil mi? Lütfen karamsar olmayın. Özendiğiniz, imrendiğiniz insanların da basit ve rutin bir hayatları olduğunuzu unutmayın. Not edecekleriniz size basit gelse de yazın. Yolda bir arabanın size yol vermesi, patronunuzun sizi takdir etmesi, bir arkadaşınızla buluşup yaptığınız sıcak bir sohbet, sevdiğiniz güzel bir yemeği yemek. Elinizdekilerin farkına varmakla çıkacağınız bu yolculuk sizin için isteği ekleyeceğiniz çok daha güzel şeylere ulaşma yolunda da teşvik olabilir ayrıca. Nelere sahip olduğunuzu gördüğünüzde yapmak istedikleriniz için de yola koyulma gücü bulabilirsiniz. Sonra bir sabah bakmışsınız ki bir zamanlar hayalini kurduğunuz şeyler sizin gerçekleriniz olmuş. Çoğu mutsuz durumu travmalar haricinde aslında kendimiz yaratırız. Hayatımızı da kendimiz yaratırız. Buraya kadar saydıklarımız aslında mutlu bir yaşamın sırları ve hiç de zor şeyler değil. 11. Mizah duygunuzu geliştirin. Espri yapmak, bazı şeylere gülüp geçmek, hatta kendinize dalga geçmek yaşamınızı daha da kolaylaştırır. Her şeyi kendinize yönelik bir saldırı gibi görmemek, bir kusurunuzla ilgili şaka yapıldığında gülmek çoğu şeyi basitleştirir ve sizde kızgınlık, öfke uyandırmaz. Mizah duygusu size olumsuz söz ya da davranışlardan etkilenmeme gücü ve ruhsal dayanıklılık verir. 12. Spor yapın. Spor yapmak doğal olarak serotonin salgılamamıza yardımcı olur. Serotonin mutluluk hormonudur. Bu hormonu doğal yollarla tetikleyerek kendi mutluluk kaynağınızı harekete geçirebilirsiniz. Sabahları erken kalkıp basit bir yürüyüş yapmak, gülmek, haftada birkaç gün evde egzersiz yapmak beden ruh sağlığı için çok ama çok önemlidir. Genelde insan psikolojisinden bahsederken hep ruhtan bahsederiz ama insan hem beden hem de ruha sahiptir. Huzurlu ve mutlu bir ruh sağlığı için bedenimize de gerekten özeni göstermeli, nasıl ruhumuzu besliyorsak onu da beslemeliyiz. Hücremize dikkat etmek, dişlerimizi fırçalamak, kilo problemlerimiz varsa çözmeye çalışmak, beslenmemize özen göstermek, kısaca sağlıklı beden için çalışmak mutluluğumuz için yapılacaklardan olmalı. 13. Güne olumlu bir motivasyon sözüyle başlayın. Kendiniz için tuttuğunuz defterinize özel bir bölüm açarak size ilham veren insanların sözlerini not edebilir ve her sabah bunların biri, Üzerine düşünmeye odaklanabilirsiniz. Bir sanatçı, yazar, bilim adamı, filozof ya da bir lider olabilir bu kişi. Hatta burada size önemli bir tavsiyem de yaşamda zorluklardan geçerek kendilerini inşa etmiş insanların biyografilerini okumanızdır. Hayranlıkla baktığımız çoğu insanın yaşamında nedenli büyük zorlukları aştığını görmek size de ilham ve dayanma gücü verir. Böylece anlarız ki başarılı, mutlu, anlamlı bir hayat için aslında çabalamak gerekiyor. 14. Etrafınızdakileri motive edin. Sadece kendinizi motive etmek değil, başkalarını motive etmek de zihninizde olumlu düşüncelerin beslenmesini sağlar. Zihin asla unutmaz, hep kayıt halindedir. Siz ne kadar olumlu şeyle uğraşırsanız zihniniz ve ruhunuz da o denli olumlu içerikte de dolar. Hayali olan birini iteklemek, birisine yazmak istediği kitapla ilgili ilham vermek, sınava hazırlanan bir genci motive etmek, bir şeyden korkan küçük bir çocuğu cesaretlendirmek, başka hayatlara dokunmak sizi de zenginleştirir. Elinizdeki paylaşmak, bilgilerinizi paylaşmak, sevginizi paylaşmak hepsi buna dahildir. 15. Başkalarının mutluluğuyla mutlu olmayı öğrenin. Yaşam sadece sizin beklentilerinizden ve sizin hikayenizden ibaret değil. Sosyal bir canlı olarak başkalarıyla sürekli iletişim halinde olmaya ihtiyaç duyarız. Temaslı olduğunuz insanların başarılarını görmek, onları takdir etmek, mutluluklarına ortak olmak çok önemli. Bir başkasının başarısını kıskanmak ya da bundan dolayı mutsuz olmaktansa ''Ne kadar güzel, o nasıl başarılı oldu, acaba ben de ne yaparsam benzer şekilde başarılı olabilirim?'' tarzında olumlu bir düşünceye geçmelisiniz. İnsanları kıskanma düşüncenizi, imrenme ve takdir etme düşünceleriyle değiştirin. Onları örnek alın. Hatta ben de senin gibi başarılı olmak istiyorum. Neler yapmalıyım? Bana neler önerebilirsin? Sorularıyla rehberlik alın. 16. Olumsuz yaşantılardan ders çıkarın. Terk edildiniz, çuvalladınız, bir projede başarısız oldunuz diyelim. Vah bunlar başıma nasıl oldu da geldi. Sızlanması yerine başarısız olma nedenleriniz üzerinde çalışın. Herkes hata yapar, hatasız insan yoktur. Ancak geçmişteki kötü tecrübelerden ders almak sizi hayat konusunda uzmanlaştırır. Bazı insanlara baktığınızda sezgilerinin çok güçlü olduğunu görürsünüz. Ya da henüz gerçekleşmemiş bir olasılığı bile önceden fark ederler ve engellerler. İşte bu insanlar esasında zamanında yeterince hata yapmış. Fakat hatalarından dersler çıkarmış insanlardır. Başarısızlık, aldatılmak, baş edilmesi kolay duygular değil ama üzüntüyle başa çıkabildiğiniz ölçüde yola güçlenerek devam edersiniz. Kendinize sorun, ben bu durumu neden yaşadım, ben bu durumdan ne öğrendim? Aldatıldıysanız, hayal kırıklığı yaşadıysanız bu ilişki size ne öğretti? Fazla bağımlı olmamayı mı, aşırı fedakarlığın zarar verdiğini mi ya da vazgeçmeyi mi? Bir şeyi denedikten sonra olmadığını görmek size o yolu değiştirmeniz gerektiğini anlatır. 17. Gülümseyin. Her sabah aynada kendinize bakın ve gülümseme egzersizleri yapın. Hatta ağzınıza bir kalem yerleştirerek gülmeye çalışın. Böylece yüz kaslarınız çalışır ve zihninize olumlu mesajlar iletirsiniz. 18. Eğlenin. Komik videolar izleyin. Sizi güldüren karikatürlere bakın. Gülmek serotonin salgılamanıza yardımcı olur. Üstelik bulaşıcıdır. Diğer insanlara da iyi hissettirir. 19. Başarılarınızı küçümsemeyin. Başkalarının başarılı taraflarını överken kendinizi küçümsemeyin. Her zaman söylüyorum basit bir sandeviçi bile süslemek ve onu lezzetli kılmaktan tutun. Zor bir problemin çözümüne kadar iyi yaptığınız şeylerin farkında olun. 20. Bakımınızı ihmal etmeyin. En kötü ruh halindeyken bile bakımınızdan ödün vermeyin. Bu hem kendinize olan saygınız hem de dış dünyaya yönelik imajınızı korumak için önemlidir. Giyiminiz, makyajınız, kokunuz, duruşunuz her zaman gözetiminiz altında olmalı. İlerleyen bölümlerde bahsedeceğin tuzlu su uygulaması da enerjinizi yükseltmeniz için size lazım olacak. 21. Geleceğe dair olumlu bir vizyonunuz olsun. Daima olumlu bir gelecek algısı yaratın. Ders çalışırken, üniversite sınavlarına hazırlanırken, yeni bir projeye başlarken, her zaman en iyisi olacak gibi hazırlanın. Defterinizin bir sayfasına gelecek tasarları için ayırın. Neyi hayal ediyorsunuz? Nerede olmak istiyorsanız yazın. Hem de defalarca. Yazmak ve sesli olarak tekrarlamakla hayallerinizi aslında zihninizde iyice yerleştirmiş olursunuz. Bilinçaltınızı ikna eder ve hayallerinize doğru adım adım ilerlemeye başlarsınız. 22. Siyah ve beyazlara grileri de katın. Ya hep ya hiç düşüncesinde olmayın, grilere de yer verin. Bir şeyin ya var ya da yok veya tamamen kötü, tamamen iyi noktasında olmanız diğer renkleri görmenizi engeller. Olumlu düşünce için egzersiz. Göğüs kafesinizi tam ortasındaki boşluğa parmak uçlarınızla birkaç defa vurmak hormonlarınızı tetikler ve kendinizi daha mutlu ve güçlü hissetmenizi sağlar. Vazgeçmeyi öğrenin. Bazı insanlar zarar verici ya da şiddet gördüğü ilişkilere hapsolarak takıntı geliştirirler ve vazgeçemezler. Bazılarımız için yeni başlangıçlar yapmak ve eski alışkanlıklardan vazgeçmek de çok zordur. Alışkanlıkları değiştirmek, kötü de olsa ilişkinin yarattığı konfor alanını yıkmak ertelenir. İster yeni başlamış bir ilişki olsun, isterse uzun soluklu ve yerleşik bir düzende genellikle psikolojimiz yeni adımlar atma konusunda korkak ya da çekingen kalabilir. Sorunlar ortaya çıktığında iyimsel bir tavırla her şeyi iyileştirme çabasının ucu kaçabilir. İşte tam da bu noktada her zaman değindiğim kehanet gerçekleşir. Siz ne yaparsanız yapın, ilişkiniz düzelmez. Üstelik kendinize duyduğunuz saygınız ve değeriniz de kaybolmaya başlar. İlişkinin merkezini başkasına kaptırdığınızda bir ilişkiden vazgeçmeniz de imkansızlaşır özetle. Var olan bir ilişki varsa, emek harcandıysa, çocuklarınız varsa örneğin, Öncelik her zaman sorunları düzelme eğiliminde olmaktır. Ancak hayatınızdaki kişi size zorbalık yapıyorsa, narsistik bir kişiliği varsa vazgeçmeniz gereken bir noktadasınızdır. Bazı ilişkiler sizin için çıkmaz bir sokağa dönüşür bazen. Bazen de ilişkilerin miladı dolar. Bir ilişkinin miladının dolması, ne yaparsanız yapın sorunlarınızın düzelmemesi, orta noktada buluşamamanız ve birbirinize zarar vermeye başlamanız demektir. Artık özgürlük yoktur. İki tarafta esirdir. İşte vazgeçme eylemi burada devreye girer. Size zarar veren ve yıkıcı bir ilişkinin içerisindeyseniz asıl başarı ilişkiyi kurtarmak değil, o ilişkiden vazgeçmektir. Şimdi adım adım vazgeçebilme sürecinde neler yapacağımıza bakalım. 1. İlişkide size zarar veren noktaları yazın. İlişki size hangi konuda zarar veriyor? Neleri eksiltiyor? Hayatınızda nelerin kötüye gitmesine neden oluyor? Sizin kişiliğinizde neleri etkiliyor? Tespit edin ve defterinize not edin. Basit bir gözlemle bunları bulup çıkarmanız mümkün. Burada dayanak noktanız ilişkiden önceki siz ve şu anki siz olmalı. Örneğin psikolojiniz eskiye göre daha mı kötü durumda? İşinizle ilgili problemler yaşamaya mı başladınız? Kendinizi artık daha sıkışmış ve bağımlı mı hissediyorsunuz? Sosyal çevrenizle iletişiminiz mi azaldı? Yeni şeyler yapmak için kendinizi yeterince güçlü hissetmiyor musunuz? İnsan zihni her zaman bir şeyleri idealize etme peşindedir. Aslında size hiç uygun olmayan bu durumu sizin açınızdan çekilebilir bir hale getmek, getirmek için idealize ediyor olabilirsiniz. Mesela işiniz ya da sevgiliniz size ağır bir psikolojik şiddet uyguluyordur ama siz ''Bazı sorunları var ve zor günlerde, onu yalnız bırakamam. Üstelik arada sırada da olsa bana iyi davranıyor.'' deyip sorunu kendiniz için katlanılabilir bir hale getirmeye çalışırsınız. Ama asıl gerçeği göz ardı edersiniz. Gerçek sizin şiddete maruz kalmanızdır. Yazarak iç gözlem yapmak kendinize köleştiğiniz yerleri somutlaştırmayı kolaylaştırır. Yazarken bir akış tekniği kullanabilirsiniz. Olay yakışını satır satır yazmak asıl problemin ortaya çıkmasına vesile olabilir. Örneğin sevgilinizin yaşam tarzınıza bir müdahalede bulundu diyelim. Kız arkadaşlarınıza yemeğe gitmenizi engelledi ya da kıyafetlerinize laf etti. Yaşadığımız durumu en başından itibaren yazın. Kullandığı sözcükleri, sizin söylediklerinizi ve sizin ne hissettiğinizi not edin. Böylece düşünceleriniz sadece zihninizde oradan oraya uçmaktan kurtulur ve derli toplu hale gelirler. Bunu bir alışkanlık haline getirdiğinizde de artık zihniniz düşünceyi izleme ve düşünce üzerinde düşünmeyi öğrenir. Özellikle zor kişiliklerle bir arada yaşamak ve ona katlanmak, sağlıklı düşünme yetenizi kaybetmenize neden olabilir. İç gözlem yapma becerisi önemlidir. Düşüncelerinizin üzerine düşünmeyi öğrenin. Aslında biz Türkler yerleşik kodlar ve kültürel açılardan fazla duygusal ve tez canlı insanlarız. İçimizde de, ilişkimizde de hızlı ve fevri davranmaya biraz daha eğilimliyiz. Aklımıza düşenleri çokça sorgulamadan harekete geçeriz ya da iş işten geçtikten sonra mantığımızı devreye sokarız. Düşünce üzerine düşünmek çok önemli bir iç disiplindir. Böylece dış dünyanın akışına kendini kaptırmaz. Ben bu konuda ne düşünüyorum? Ben bu konuda ne hissediyorum? sorularını kendinize sorarak elde ettiklerinizi inceleyebilirsiniz. Bu düşünce ne ifade ediyor? İşime yarıyor mu yoksa işimi daha da mı zorlaştırıyor? Kendime açık olmadığım şeyler var mı? Kendime daha fazla nasıl dürüst olabilirim? Kendimi kandırıyor muyum? Karşımdakini kandırıyor muyum? Tüm bu sorular akış tekniği ile iç gözlem yaparak kendinize sorabileceğiniz sorular. Objektif bir bakışı ihmal etmemelisiniz. İlişkiniz sadece sorunları değil, size iyi gelen ve iyileştiren noktalarını da yazın. Terazinin iki kefesini de dürüstçe tartın. Sonra çıkan tabloya bakın. Ne görüyorsunuz? İlişkinin getirdiklerini mi yoksa götürdüklerini mi? Belki de siz ilişkinizde sadece basit bir şeye odaklandığınızdan çok iyi taraflarını görmezden geldiniz. İkinci, ilişkide kendi alanınızı gözden geçirin. Nasıl bir ilişki içinde olursanız olun, kendi alanınızı ve sınırlarınızı daima koruyun. Aksi halde ilişki sona erdiğinde kendinizi düşeceğiniz bir boşluktan korumaya çalışarak ilişkiyi bitirmekten kaçınabilirsiniz. Oysa kendi ağırlığınızı hissettirdiğiniz bir ilişkide özgürsünüzdür ve hayatınızdaki kişi gitse bile kendi başınıza da var olabilirsiniz. Arkadaşlarınız, hobileriniz, keyif aldığınız alanlar ve siz kendiniz her zaman ilişkinin merkezinde olmalı. Böylece ayrılıklar sizin için yıkım olmaz. İlişkilerde vazgeçme aşamasında bizi en fazla engelleyen şey sonrasında oluşacak belirsizliğe tahammül edememizdir. Üçüncü, değerinizi hatırlayın. İlişkide kontrolü tek bir tarafa vermemeniz gerekir. Gel deyince gel, git deyince git diyen birine itaat etmeniz, ilişkinizde ipin ucunu kaçırdığınızın göstergesidir. Sizin de bir hayatınız, istekleriniz ve hayalleriniz var öyle değil mi? Orta noktada durmayı öğrenmelisiniz o halde. Tabii ilişkinin merkezi sizde olma, olmalı demek sizin de her istediğinizi gerçekleştireceğiniz anlamına gelmez. Kendi alanınızla birlikte ilişkinizi var etmeyi öğrenmelisiniz. Kendi değerimizi en çok biz belirleriz. Bu nedenle başkalarının direktiflerini kendimize dayatmamalıyız. Sınırlar bir kez ihlal edildiğinde tekrar başa dönmek zor olabilir. Dördüncü, hayır demeyi öğrenin. Vazgeçmeyen insanların genelde hayır demekte de zorlandıklarını görürüz. Bu zorlanmaların sebeplerini yine bahsettiğim yazma tekniğiyle tespit etmeniz gerekir. Korkularınızdan dolayı mı hayır diyemiyorsunuz? Ya da çekingen biri olduğunuz için mi hayır demekte zorlanıyorsunuz? Belki de sınırlarınızı çizemediniz ve sadece sevgilinizle değil, hayatınızda kimseye hayır kelimesini kullanamıyorsunuz. Vazgeçme aşamalarından söz ederken bir parantez açmam gerekti. Özellikle hayır deme noktasında kendinizi geliştirmeniz, ufak ufak hayır demeyi öğrenmeniz, belki de ilişkinizden vazgeçme sebeplerini de ortadan kaldırabilir. Yani siz kendi sınırlarınızı belirlerseniz dengeli bir ilişki inşa edebilirsiniz. Beşinci, ya benden sonra başkasıyla birlikte olursa? Düşüncesine hapsolmayın. Vazgeçme aşamasında en korkutucu ihtimal diğer tarafın başkasıyla yeni bir ilişkiye başlamasıdır. Bu kadar emek verdim, başkasıyla mı olacak, başkasının elini mi tutacak? Diye hayal etmek bile kimine kabus gibi gelir. Burada kendinize şu soruyu sormalısınız. Neden beni mutlu etmeyen birinin bir başkasını mutlu etme ihtimali bu kadar önemli? Özellikle danışanlarımdan da sıklıkla duyduğum bir cümle şudur. Ben mutsuzluktan ölürken nasıl olur da o bir başkasıyla mutlu olur? Burada gözden kaçansa sizin o ilişkideyken mutsuz olmanızdır. Asıl gerçek bu. Siz bu gerçek durumu öteleyerek başka şeylere odaklanır ve konuyu saptırmış olursunuz sadece. Sevginiz sizden ayrıldıktan sonra Ayşe ile ya da Ali ile birlikte olmuş, evlenmiş, çocuk yapmış bunlar asıl mesele değildir. Siz onlarken mutsuzdunuz. İşte asıl mesele bu. Bu sorgulama ve akıl yürütmelerde öncelik sizsiniz. Kendinize sorun siz bu ilişkide mutlu muydunuz? Çok fazla kişinin bana gelip benden ayrılırsa şimdi bir başkasını bulacak dediğini biliyorum. Hatta benden sonra birisiyle olacağına ölse daha iyi olur diyenler bile var. Siz mutlu değilseniz onun mutlu olup olmamasının da bir önemi yok. Bu konuda kendinizi nötrleştirmeli ve kendinize duygusal gereksinimlerinize odaklanmalısınız. İlerleyen sayfalarda anlatacağım çapalama yöntemleriyle olumsuz duygularınızı nasıl nötrleştireceğinizi anlatacağım. 6. Kabullenmeyi hayatınıza katın. Hayatınızdaki kişi sevmeyi bilmiyor olabilir ya da sizi artık sevmiyor olabilir. Bu hepimizin başına gelir. Bu noktada kabullenmeyi öğrenmelisiniz. İlişkiler her türlü riski barındırır. Aldatılmak, terk edilmek ya da severek ayrılmak. İlişkideki her ihtimali olgunlukla göğüslemeyi öğrenmelisiniz. İstemediğiniz bir olasılığı, ''Vay bana bunu nasıl yapar?'' deyip saldırı olarak görmemeniz gerekir. Biz önceliği kendimizi düşünmeye verirsek, vazgeçmek de bizim için daha kolay hale gelir. Hayattaki her şey bizimle ilgili değildir. Bir ilişkinin dinamiği pek çok etkene bağlıdır. Bir önceki kitabımda bunu detaylıca anlatmıştım. İlişkinin de kendi fizyolojisi, psikolojisi, kültürel kodları vardır. Hayatınızdaki kişinin çocukluğu, yetiştiği coğrafya, kodlamaları, şemaları ve daha pek çok şey sizinle birlikte ilişkinize eşlik eden şeylerdir. Olmayan bir ilişkiyi oldurmaya çalışmak yerine, belki mutlu olacağınız başka birini hayatınıza sokma ihtimali üzerine düşünmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır. 7. Her şeyi kontrol etmekten vazgeçin Yukarıda söz ettiğim gibi, belirsizliklerden korktuğunuz için her şeyi kontrol etme davranışı sizin için dürtüsel bir hale gelebilir. Hatta sevgilinizin sosyal medyasındaki kimleri takip ettiğini, kimleri beğendiğini izlemek, bunlardan anlamlar çıkarmak sıklıkla yapılan bir şey. İster ilişki içerisinde olsun, ister ilişkiden sonra olsun bir şeyleri sürekli kontrol altında tutmaya çalışmak hem yorucu hem de faydasızdır. Unutmayın, korkular ve takıntılar ilişkinizi kurtarmaz. Sadece kendinize zarar verirsiniz. 8. Sürekli ilişkinizden bahsetmekten vazgeçin. Bırakmak istediğiniz bir ilişki varsa, özellikle de kadınlar, ters giden şeyleri sürekli etraflarındakilere anlatma eğiliminde olurlar. Her an herkesle ilişki sorunlarınızı konuşmak, sürekli olanları bitenleri pişirmek, zihninizde yaşadıklarınızla aranıza sağlıklı bir mesafe koyarak bakabilmenizi engeller. Anlattığınız her durumu tekrar tekrar yaşarsınız ve bu da bir çeşit bağımlılık hali oluşturur. Elbette konuşma ve rahatlama ihtiyacı duyabilirsiniz. Burada kendinize bu konuları konuşabileceğiniz objektif ve sağduyulu bir kişiyi seçin. Belki yakın dostunuz ya da psikoloğunuz olabilir bu kişi. Size gerçekten öneride bulunabilecek, hata yaptığınızda ya da görmediğiniz şeyleri size gösterebilecek biri olmalı. Sizin duygusal dünyanızı iyice karmaşıklaştıracak şıklaştıracak yorumlardan uzak durun. 9. Kendiniz için potansiyelleri çeşitlendirin. Kendi alanınızı koruma konusunda hobi, yetenek ve özel ilgi alanlarının gerekliliğinden söz etmiştim. Her birimiz insan olarak çok çeşitli yeteneklere sahibiz. Sadece bir yeteneğe mahkum değiliz. Her zaman dediğim gibi, bir şeyi tekrar anımsatıyorum. Bir konuda derinlemesine bilgi ve deneyim sahibi olun. Ve diğer şeylerle ilgili de az da olsa bilgi ve deneyim edinin. Bu size hem özgüven kazandırır, hem de sosyal çevrenizi zenginleştirirsiniz. Dayanak noktanız siz olursunuz. Problemlerle baş edebilme gücünüz artar. İster ilkokul, ister üniversite mezunu olun, hiç fark etmez. İlişkilerde kim olursak olalım hepimiz aynı dertlerden biz ve bu çeşitlilik artık hepimiz için gerekli. 10. Kıskançlık krizlerini yönetmeyi öğrenin. İlişkiyi bitirme kararı verme sürecinde sevgilinizin bir başkasıyla olacağı fikri zaman zaman üzerinize çökebilir. İlişkiniz ters gitse de ve sizin için problemler gözden kaçmayacak denli aşikar olsa da kıskançlık zincirleriyle kendinizi ilişkiye bağlamış olabilirsiniz. Doğumuzda hırs ve rekabet vardır ancak bunları zarar verici bir tarafta yönlendirerek değil, başka türlü dengelemenin yolunu bulmalıyız. Bir ilişki biter, bir başkası başlar. Ayrılıklardan sonra sosyal medya hareketlerini izlemek, Whatsapp'ta çevrimiçi durumları gözetlemek size bir şey katmaz. Aksine sizi sürekli huzursuz eder ve zihninizde hikayeler kurgulamanızı sağlar. Yani zarar verici tarafa doğru dengeyi bozar. 11. Zaaflarınızla ve zayıflıklarınızla yüzleşin. Vazgeçme sürecinde kendinizi tanımanız, güçlü ve zayıf yönlerinizi görmeniz ve bunları beceriye yöneltmeniz önemlidir. Hepimizin hayatta zaafları ve zayıflıkları vardır. Bu ilişkiyi neden tercih ettik? Bu kişinin nesi bana çekici geldi? Altta yatan şemalarım neler? Nasıl korkularım var? Hayatta ne istiyorum? Beklentilerim neler? Sorularına verecek yanıtları bulamazsınız. Zayıflıkları bulmak ve onları tamir etmek sizi daha güçlü kılar. Genelde yanlış insanlar ve yanlış ilişkileri zaaflarımız neticesinde hayatımıza çekeriz. 12. Şemalarınızı tespit edin. Zaaflar ve zayıflıklar şemalarınızla ilgilidir. İlişkilerinizde tekrar tekrar aynı döngüyü yaşıyorsanız, sizi değerleş, değersizleştiren insanları hayatınıza çekiyorsanız, arka planda çalışan şemalarınızın olduğunu söyleyebiliriz. Çocukluk travmaları ve aile yaşantılarımız sonucunda oluşan çeşitli şemalar ruhumuzda uyuklar açar ve zaaflarımızı bilen tıpkı bir virüs gibi bu uyuklardan sızarak hayatımıza yerleşir. Eksiklerin yarattığı boşlukları türlü şeylerle doldurmak isteriz. Bu boşluklar hepimizde vardır. Temelde eksik olan şeyden dolayı sevgi ihtiyacı, değerli hissetmek, özgüven, özsaygı gibi. Bazen bu boşlukları yanlış kişilerle doldururuz. Eksik olan şeyi bulduğunuzdaysa artık o ilişki sizin için bir bağımlılık olmaktan çıkar. Bu konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız terapi desteği alabilirsiniz ya da bir önceki kitaplarımda bahsettiğim şemaları okuyarak kendinize şemalarınızı tespit edebilirsiniz. 13. Ruhsal dünyanızı zenginleştirin. Meditasyon yapmak, doğayı seviyorsanız doğaya kendinizi bırakmak, inancınızı daima tazelemek, iyilik yapmak, hem kendi umudunuzu hem de dokunduğunuz insanların umudunu yükseltmek size iyi gelecek. İlişkilerde iz bırakmanın bazı özel püf noktaları İlişkilerde iz bırakmak için sözlerimizle, bazı davranışlarımızla karşımızdaki insanları kalıcı bir etki yaratmalıyız. İz bırakmak demek, siz o kişinin yanında olmasanız dahi kendinizi hatırlatabilmektir. İz bırakmanın bazı püf noktalarına bakalım. İlk 21 gün şikayet etmeyin. Bizim bir alışkanlığı değiştirmemiz için gereken süre 21 gündür. 42 gün ise, yani 21 günü iki kez döngüsel olarak tekrarlamaksa, değiştirilen alışkanlıkların köklenmesini ve iyice yerleşik hale gelmesini sağlar. 63 günde benzer şekilde hem unutmada, hem kök salmada etkilidir. İlk 21 gün boyunca eleştiri, kıskanma, kapris gibi davranışlarınızı özellikle sergilememeniz mühim. İz bırakmak için ve daha sonrasında iyice kalıcı olmak için takviminizi ayarlayın. Parfümünüzü değiştirmeyin. Herkesin tenine has bir parfüm vardır. Ama karakteri, ruhu yansıtan kokular da vardır. Kendinize ait bir parfüm seçmeniz kalıcı olmak için de önemlidir. Önemli olan başka bir nokta ise ilk buluşmadan itibaren hep aynı kokuyu kullanmanızdır. Bu çok önemli bir konu. Kokunuzu sıklıkla değiştirmeyin. Koku ilk bebekliğimizden itibaren bal kurmak için kullandığımız bir şeydir. Ve birisi sizi daima ilk kez karşılaştığı kokuyla anımsar. İlk gün hangi kokuyla tanıştıysanız sonrasında da aynı kokuyu kullanın. Dirsek içi, göğüs kafesi, kulak arkası, bilek içleri kokunuzun yenilendiği yerlerdir. Birlikte yaşıyorsanız, yatağınıza ve yastıklara kokunuzu bıraktığınızda o kişi için kalıcı olursunuz. İlk buluşmada turuncu giyin. Birini ikna etme konusunda turuncu çok etkilidir. İlk buluşmalarda turuncu bir fular bağlamak, turuncu bir aksesuar kullanmakta, iz bırakmakta etkilidir. Turuncu sizi daha çekici ve ilişkiye daha yatkın biri haline getirir. Komik anlar yaratın. Zaman, ayrılıklarda ya da ilişkilerde çoğu şeyi törpüler. Geriye o insanla geçirilen güzel anların toplamı kalır. Gülmek, kahkaha atmak ya da unutulmaz anıları kalıcı kılmanın etkili bir yoludur. Komik filmler izlemek, güzel karikatürler paylaşmak, başına gelen komik bir şeyi utanmadan anlatmak, ilişkilerin en doğal ve en güzel hallerindendir. Her an müsait olmayın, her davete icabet etmeyin. Bazen erteleyin, bazen çok önemli bir işiniz olsun. Unutmayın, avcı avlanmayı sever ve siz bir şeyler geciktirdiğinizde karşı tarafın heyecanı artar. Sadece seksiliği oynamayın. Kadınların sürekli dişi olması, seksiliğini ön plana çıkarması yorucudur. Düşünsenize, seks sonrasında bile cinselliğin kendisine bir süre yabancılaşırız. Ta ki bir sonraki cinselliği yaşamak için duygularımız ve bedenimiz hazır olana dek. İnsanın fizyolojisi her an seksi odaklı değildir. Aksi halde yaşamamız çok zor hale gelirdi. Bunun için bedensel olarak hazır hale gelmemiz, enerji depolamamız, motive olmamız gerekir. Aralıklı zamanlar halinde bir araya gelir ve ilişkinin en özel kısmını, yani cinselliği paylaşırız. Fakat siz karşınızdakini elinizde tutmak adına sürekli sekseperliğe oynarsanız onu bıktırabilirsiniz. Bazen çocuksu olmak, bazen doğal halinizi sergilemek. Ama bazen de ne kadar seksi olduğunuzu göstermek ve tüm bunları yaparken dişiliğinizi de yok etmemeniz gerekir. Sadece çocuksu ve saf olmak da aynı şekilde karşı tarafı sıkabilir. O yüzden her zaman dediğimiz gibi denge önemli. Birileri bir geri yapın. Sürekli verici olduğunuzda kıymetiniz azalır. Bedel üretme ile karıştırmadan bazen birileri bir geri taktili, taktiğini uygulayın. Bir konuda verici davrandıktan sonra biraz geri adım atın. Sizden bir şey istediğinde hemen tamam demeyin. Kesin bir yanıt vermeyeyim ama yapmayı deneyeceğim. Diyerek nazikçe verici olmayacağınızın altını çizin. Bunu yaparken tavırlı olmayın. Gizemli bir geri çekilme hali yaratın. Mesela telefonunu geç açma ama açtığınızda tatlı tatlı konuşun. Sizi hayatınızda en çok etkileyen insanlara bir bakın. Hemen hepsinin ortak özelliği sabit ve alışıldık davranışlar sergilemeyen insanlardır. Bizim heyecanımızı diri tutan ve tutkularımızı ateşleyen de bu dengesiz tavırlardır aslında. Dengesizlikten kastettiğim her an hazır olmamak ya da eldeki kuş gibi düşünülmemektir. Kişilik bozukluğu olabilecek dengesiz tavırları kastetmiyorum. Her zaman dediğim gibi sizi üzen, aşağılayan, değersizleştiren kişileri hayatınızda sakın tutmayın. Evliliklerde de geçerlidir bu durum. Ara sıra karşı tarafta merak uyandırmak, monotonluğa kapılmayı engeller. Aşırı sıcak yakar, fazla soğuk üşütür, ilişkinizde ılık bir iklim yaratmak için alma verme dengesini koruyun.